Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin yedibiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuklarımız Hilal Aytaç ve Neslihan Su Aydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş <gülüyor> Neslihan ve e, Hilal benim öğrencilerim. Kendileri Mimar Üniversitesi Türk Devleti Büyatı Bölümünde hali hazırda okumaktalar. Bu sene mezun olacaklar büyük ihtimalle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, bugün Neslihan ve Hilal'le birlikte Güzide Sabri'yi ve Münevver romanını konuşacağız. Önce tabi Güzide Sabri kim? Biraz ondan bahsedelim. Değil mi Hilal? Başlayalım mı seninle? Evet. Başlayabiliriz. Güzide Sabri. E, Güzide Sabri e, aslında İstanbul'da doğmuş. Ne zaman doğmuş? 1800 yani 19. yüzyıla evet, yazarlarının 19. aslında yani doğmuş. doğmuş. E, babası e, adalet e, nezaretinde ee, ...annesi de e, bir şairin yeğeni oluyor. Yani aslında e, sanat ortamında ve daha e, üst seviyede bir yerde eğitim aldığından bahsedebiliriz. Yani üst, üst sınıf bir aileden. Üst sınıf bir aileden, aynen öyle. E, Çamlıca'da bir konakta yaşıyor zaten kendisi. Daha sonra da Ahmet Sabri Aygün'le evlendiğinde o da zaten üst sınıf biri. Her zaman yazmayı sevdiğini biliyoruz, okuyoruz yani. 15 yaşında mülveri yazıyor. Evet. E, hatta kocası istemediği halde kendisi kocasını da sevdiği ve kırmak istemediğinden dolayı e, o uyuduktan sonra işte mum ışığında bir şeyler yazıyor. Yazıyla kurduğu şey. ilişki evet. tamamen kendine bir değil mi? Aynen Vakit öyle. ayırmak ve e, onun için sahatıcı da bir şey aslında. Evet. Bir hocası var, Lügat sahibi, Hoca Tahir Efendi. Evet, çok meşhur. Evet. Hı -hı. Ee, onun, mesela ilk seferinde bu aldığı eğitimlerdeki hocaları... ...istiyorlar ki o daha böyle işte... fıkha yönelsin. Hı -hı. <gülüyor> daha dini Eğitim. eğitime yönelsin. Ay, ama kendisi edebiyata yönelmeyi seçiyor. Zaten hep ilgiliymiş. Ee, bu şekilde ilk romanda Münevver zaten. Münevver'i de çok bir yaşında yazmış. Evet, 15 yaş bayağı erken bir yaş. Sen bir şeyler eklemek ister misin? Her Güzde şey Sabri. <gülüyor> Güzde Sabri'nin e, şey hayatıyla <gülüyor> ilgili. E, şimdi aslında bugün Güzde Sabri'nin eserleri yok, değil mi? Latin evet. harfleriyle Hı -hı. yayınlanmış. Yani vakti zamanında yayınlanmış. Güzde Sabri e, 1928'den sonra bir takım eserlerini yayınlamış. Aslında Münevver de Latin harfleriyle evet. yayınlanmış ama e, bu baskıları, farklılıklar yani farklı, sonuçta 15 yaşında yazdığı bir romanı tekrar yayınlarken değiştirmiş. Tabii bu da ayrıca bir araştırma konusu. Belki birisi bunu e, yapabilir. Biz aslında Münevver'in ilk baskısının e, bir okumasını yaptık ve bunu kamusal alanda paylaştık. Evet. Eğer e, merak eden e, dinleyicilerimiz olursa Tefrika Okumalar blogspot.com'dan okuyabilirler, okuyabilirler Münevver'in birinci baskısını. E, peki Münevver... Ee, aslında biz e, çok metin okuduk bir yıl boyunca ama sanırım sizin de en çok hoşunuza giden Münevver oldu. Evet, Münevver'de. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz Neslihan sen ne başlayalım. Neden çok daha beğendiğinizi sonra konuşuruz ama biraz Münevver nasıl bir eser? Neyi ee, anlatıyor? Bir de e, ne, ne dönemiyle biraz? Münevver aslında ilk başta e, bir anlatıcı. Ve e, münever arasında geçen bir konuşmayla başlıyor. Ki e, bu aslında ileriki bir zaman yani zaman kırılmaları da var münever eserinin içinde. Ve Güzide Sabri anlatıcı olarak kendisini aslında e, buraya koymuş. Çünkü müneverin gerçek bir hikayeden alıntı olduğunu ve aslında Hüsniye diye birinden e, esinlendiğini söylüyor. E, bu eserde işte e, zaman kırılmaları var ve aynı zamanda... E, diyaloglardan daha çok tasvirler fazlasıyla yer alıyor. Hmm. Bunu bir eksiklik olarak da görülebiliyor aslında. Çünkü çok fazla olay akışı yok. Belli bir Olay var ve sadece o anlatılıyor ve bitiyor. Kısa bir roman aslında, çok da uzun bir roman değil. Ee, ama tasvirlerin güzelliği beni çok etkiledi aslında. Çünkü e, sonbaharı öyle bir anlatıyor ki normalde pek sevilmeyen bir mevsimi gerçekten bize çok güzel gösteriyor. Ama o dönemin sevdiği bir mevsim sonbahar. Evet. evet. Yani verem, verem, hastalık, bir çare kadınlar, bir çare erkekler. Sırttatt zaten. Evet. evet. Bu biçarelik aslında o dönemi en kolay ne bileyim özetleyen, özetleyen kelimelerden birisi evet. bence. Biçare. Ve evet. galiba bu biçareliği özetlediği için de bu mutsuzluğu ve hüznü simgelediği için de e, ga, yanlış hatırlamıyorsam e, ilk baskılarında bu sonbahar tasvirleri ciddi bir şekilde sansüre uğruyor. E, ne ilginç değil mi? Hüznün sansüre uygul yani şey evet. yapılması sansür edilmesi. Yani bir tasvirin hüzünlü olabiliyor olması bir e, sansür sebebi oluyor. Yani çok düşündüm bunu aslında neyi evet. e, amaçlayarak yaptıklarını ama tek şey çok fazla hüznü ve mutsuzluğu simgelediği oldu. O kadar. Peki mutsuzluğu simgelediğini düşünüyor musunuz? Münevver'de gerçekten Hilal sen o tasvirler sence bir mutsuzluk, yani, mutsuzluk halini mi anlatıyor? O tasvirler olmasa o roman bir e, mutsuzluk halini anlatmaz mı? Yani e, baktığımızda da mesela ben Münever'in üzerine Selim İleri'nin birkaç yazısını okudum. Hı hı. O da e, her zaman kaynaklarda Kırık Kalp romanı, Kırık Kalp romanı, işte Kara Sevda romanı diye geçiyor hı hı. devamlı Münever. E, zaten Güzide Sabri'nin bütün eserleri için aynı şeyi söylüyorlar. E, o tasvirler bence ilk başta mesela benim en dikkatimi çeken şey... Münevver'in aslında gülerken değil de ağlarken daha güzel olduğunu etrafın söylemesi. Hı hı. Zaten bir hüzünle giriyorsunuz esere. Yani sanki bir kadın ancak hüzünle güzel olabilir gibi bir evet. şey. Yani evet. Böyle bir bahsedebilir algı var. Miyiz bir çalışmada da mesela e, melankoli üzerine yapılan bir araştırmada da işte hüzünün kadınlara güzellik kattığını e, incelik kattığını, zarafet kattığından bahsediyor. Güzel Sabrin'de bunu kullanabileceğini söylüyorlar. Ama Güzde Sabri kendi e, yazdığı şeyler için diyor ki bir kadın yaşamını en iyi bir kadın anlatabilir. O yüzden kadınlar yazar olmalı bence diye bir söylemi de var. Yani, yani kadınları... hem onun açısından bakabiliriz hem de devrin zaten hüzün devri olduğunuz kendisi ön sözünde de ben istibdatın en e, alevli zamanlarında yazdım bu eseri. Hanımlar Gazetesi zaten tefrika ediyor. tebrik ediyor. Hanımlara Mahsus gazetede. Mahsus gazetede. Güzide adıyla. Evet. Mi? Tebrik ediliyor. Bu şekilde. Yani aslında sonradan kitaba eklediği ön sözde e, bir kendisine yeniden bakan ve kendinin farkındalığında olan bir yazarla da evet. karşılaşıyoruz. Kendi değil eserini mi? eleştiriyor çünkü. Kendi eser... Ama bunu şey diye eleştirmiyor. Hani bu kötü bir eser evet. evet eleştirmiyor. Evet. Yani tam da tersine o ruh halinin... ...yansımasını mesele ediniyor. Şimdi bu da önemli bir şey bence. Değil mi? Keserde de sonbahar aslında... ...münevvere ve şefiye mutluluk veren... E, ...heyecan veren bir e, mevsim. Tam tersi ilkbahar ve yaz mevsimleri... ...daha çok hüzün veriyor onlara. Peki siz neden böyle düşünüyorsunuz? Bunun tek sebebi istibdat olabilir mi? Yoksa edebi gelenekle de... ...ilgili bir şey olabilir mi? Sonbahar'ın böyle Tabii. edebiyatta... ...bu kadar... E, ...imgeleri anlatmaya... ...mesela şey kış da... ...aslında çok hani evet. şiir... ...Cenap Şahabettin'i falan düşünün... ...benzer bir dönemin şairlerinin... ...daha ilgisini çeken bir şey ama... ...sonbaharın... E, ...biraz da bu dönemin... ...atmosferiyle ilgisi olabilir mi sizce? Olabilir... ...bir de ben daha çok... E, ...verem hastalığının çok yaygın olmasına bağlıyorum... Evet. ...çünkü işte marazilik... Sarılık. ...veremli zaten burada evet, da... ...burada hı hı. da verem hastalığı var... Ondan dolayı bu sarılığın daha çok hı. işte Eylül aylarında yaprakların sararmasından dolayı sonbaharın daha çok ilgi gördüğünü düşünüyorum. Ya Bu ince hastalığa şey nazaran. Evet çünkü şey o aynı zamanda bir metafora dönüşüyor hastalık. Hı hı. Sadece bir ruh halini anlatmıyor aslında. Kavuşmayı. Evet kavuşmayı. Hı hı. Çünkü bir taraftan düşündüğünüzde aslında bu çok... Iı, Bilinçli ya da bilinçsiz protest bir şey gibi de geliyor bana. 15 yaşında bir kadın yazarın işte kocasından gizli bir şekilde kendi hayatını anlatmak için ya da kadınların yazmayla kurduğu ilişkiyi anlatmak için yazıyla kurduğu ilişkiyi sonbahar ve hastalık üzerinden anlatması da onun bilinçaltında bir yerlerde başka bir şeye tekabül ediyor olsa gerek herhalde. Bunu ilkbaharda anlatamıyor değil mi? Evet. Ya da yazdaki o sıcaklıkta anlatamıyor. Öyle ya da böyle yazıyla kurduğu bir kadın olarak kurduğu ilişkinin hüznünü de aslında belki de sizi ya da ben de tasvirleri çok beğendim gerçekten. O tasvirlerin o kadar etkileyici olmasının sebebi tam da bu hüznün aslında biraz aşkla birlikte arka planda yazıyla kurduğu ilişkiyi yansıtıyor olması değil mi? Evet. evet Öyle düşündünüz mü siz hiç? okurken. <gülüyor> Zaten yani sadece istibdat dönemiyle alakası olamaz. Mouse. Bütün eserleri Güzde Sabri'nin bu şekilde. En azından Güzde Sabri için diyebiliriz ki o hüznü Hı -hı. bir şekilde tema edinmiş kendine ve kendi hayatından bir şeyler bulmuş. E, kendisi de diyor ki ben hem kendi hüznümü vermek istedim hem de başkalarının hüznünü nasıl daha derin anlayabilirim. Bunu görmek istedim o yüzden yazdım. Hı -hı. Siz de yazmalısınız. Evet, diye özellikle. bir şekilde söylüyor. Evet. Hatta geç, yani yenilerde biliyorsunuz bu kritik 24 bir kadın yazarlarla ilgili nasıl yazıyorlar ve neden yazıyorlar diye evet. bir dosya evet. yaptı. Orada da gerçekten çok e, Güzide Sabri'ye benzer şeyler değil mi? <gülüyor> Hala kadın yazarların 21. yüzyılda söylüyor olması değil mi? Evet. Hem trajik hem de aslında bir geleneği de yani birbirleriyle kurdukları diyaloğu da gösteren bir şey <gülüyor> değil mi? O diyalog bugün de kadın yazarlar arasında devam ediyor. devam ediyor. Peki siz niye biraz şey biraz da bir okur olarak düşünelim niye sevdiniz Smileyveri? Sonuçta bugün 15 yaşında 19. yüzyılda yazılmış bir roman değil mi? Tamam siz edebiyat öğrencisi. <gülüyor> bu ayrı bir şey ama hani bazı metinler var ki gerçekten bu her dönem okunabilir ve evet. e, şey de biliyoruz. E, Güzde Sabri'yi duymuş muydunuz daha önce hiç? Ben duymamıştım. Ben de duymamıştım. Hmm. Evet peki bu sizde şey uyandırıyorum niye duymamıştınız bu yazarı siz bu kadar kitabı olan değil mi? Evet Tek bir aslında. Kitabı da yok. Neden duyulmamış olabilir? Biraz böyle bir sesli düşünmenizi istiyorum aslında sizin biraz bu edebiyat öğrencisi olarak da neden duymamış olabilirsiniz? Dönemin e, şartlarında bakıldığında daha çok e, erkek yazarlar hmm. var. Bunlar çok fazla ön planda. Ben bundan dolayı olabileceğini hmm. düşündüm. Belki e, o zamanlarda kadınların da toplumsal hayata girmesi yeni yeni olan bir şey. ve Belki de bu yüzden çok fazla ön plana çıkmadığı için e, bugüne de o kadar fazla gelemedi gibi düşünüyorum. Ancak bizim gibi edebiyat öğrencileri ya da meraklılar biraz da bu işin içine girip, Bulabiliyorlar hmm. bu eserleri. Sen ne düşünüyorsun İlha? Ee, yani roman popüler roman diye geçiyormuş eskiden. Bu şekilde e, söyleşiler hmm. var. Buna rağmen ve istibdat döneminde bir gazetede tefrika edilmesine rağmen... ...niye e, bu hmm. kadar yayılmamış ben de merak ettim açıkçası. Ve kötü bir eser değil. Kötü evet, bir yazar kötü değil. Bir kötü bir değil. değil. Ve e, kanonik erkek yazarların yazdığı metinlerin çoğuna göre daha iyi bir daha metin. Iyi. Evet. Değil mi? Ayrıca yani bir kadın olarak da zatı <gülüyor> göre. Evet. Yani evet mesela düşünün vichi evet. tamam o da kanonik metinler üretmemiş ama biliniyor ediliyor. Evet. E, fakat mesela o anlamda şey düşünüyor musunuz edebiyat tarihinde bir sorun olduğunu? Edebi çünkü bunu bir öğrenciler olarak ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani edebiyat tarihinin seçtiği metinler. Çünkü sonuçta edebiyat tarihi bir seçmeye dayanıyor hı hı. biliyorsunuz. Öyle ya da böyle bir seçim. Ee, okuduğunuz yazarlar, okuduğunuz metinler değil mi? Hı hı. Bu anlamda mesela siz Güzide Sabri burada, orada olamayacak bir yazar mı? Münevver üzerinden konuşalım. Bence hı. tarihte olması gereken bir yazar. Güzide Sabri. Hı hı. Çünkü metin çünkü üzerinden metin konuşursak üzerinden yani. Metin üzerinden konuştuğumuzda çünkü... Ee, biz bu dönem bir sürü eser okuduk ve açıkçası okuduğumda sıkılmadığım bir ya da ikinci eserdir Hı -hı. E, Münevver. Çünkü diğer eserlerde de evet tasvirler fazlasıyla yoğun olabiliyor ama Münevver'de tasvirler öyle bir hale gelmiş ki insan okuduğu zaman sıkılmıyor ya da gerçekten gözünde bir şey canlanabiliyor. Soyut kavramlar da var fakat bu e, eseri sıkıcı ya da ütopik bir hale getirmiyor. Tam tersi gözümüzde daha çok canlanan bir eser oluyor. Ama e, yani Vecihi ya da başka bir e, eseri okuduğumuz zaman Safeti Ziya'yı Safeti ziyayı, ziya'yı okuduğumuz zaman o kadar da e, etkili ve somut bir şey göremedim açıkçası ben. Hı hı. O yüzden bence Güzide Sabri'nin bu kadar somut e, ...olarak... E, ...başardığı bir şey var. Bu yüzden bence tarihe girmesi... ...gerekiyordu. Yani Hı -hı. daha çok okunması... ...daha çok göz önünde olması gerekiyor. Peki bunun bir kadın olmasıyla... ...bir alakası var mı sizce? Yazarının. Yani, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yazarının kadın olması da etkili... Aslında ...olmuş olabilir. Aslında döneminde... E, ...ben araştırırken çok ilginç şeyler aslında Sırpçaya çevrilmiş eserleri. Evet. Ee, daha sonra Yeşilçam'da çok kullanılmış, çok ses getirmiş, işte gişeler kapanmış falan. Böyle şeyler olmuş. Ya Aslında baktığınızda bir şekilde ses getirmiş Güzde Sabri. Ama tarih olarak yani bilimsel anlamda yerini göremiyoruz Hı. maalesef. Evet. Popüler anlamda bir yere yani. gelebilmiş hı, ama yani. tarihi açısından. Popüler anlamda bugün de ama bugünden baktığında Bugünci popüler olarak da bir <gülüyor> evet, yani şey yok. Dönemi, Dön için. dönemi içinde e, yani aslında bu maalesef çok fazla kadın yazarın başına gelen bir şey. Benzer bir şey artık tabii değişiyor. Suat Derviş için de geçerdi evet. biliyorsunuz. Evet. Suat Derviş de son derece iyi metinler üretmiş ama kanonik edibiyattan hep dışında kalmış bir yazar. Daha çok... Maalesef erkek yazarların metinlerinin kanalı. Ekleş... da oldukça mücadele etmiş bir kadın yazar Suat Derviş aslında. Evet. Bence hepsi öyle. Gürüz Sabri'nin e, mesela şey demesi de o anlamda e, önemli bir şey. Bir kadını ancak kadının anlatabilmesi. E, şey düşünün Safvet Ziya'yı ya da Vedi'yı. Onlar da hep kadınları anlatıyorlardı. Evet. Değil mi? Ya da o ilk dönem zavallı kızcağızı düşün. O da bir kadını anlatıyor. Ama nasıl bir anlatma? Yani şey gibi. Im, bu biz e, geçen haftalarda Tony Morrison'ı konuştuk Burcu Alkan'la. Beyazların gözünden siyahları yazmak ya da beyazların gördüğü şekilde siyahları yazmak. Yani erkeklerin de kendi gördükleri şekilde kadınları yazmak ya da görmek istedikleri şekilde kadınları yazması. Bu o dönemin kadın yazarlarını yazmaya itmek için önemli bir güdü olmuştur diye düşünüyorum ben. Sizce? Evet çünkü e, erkek yazarlarda daha çok kadınları anlattıklarında daha e, hastalıklı, daha üzgün, daha melankolik e, kadınlar var. Ama Münevvere okuduğumuz zaman Şefik'in onu terk etmesiyle intikam ateşine bürünebilecek bir kadın var. Daha önceki bir erkek yazarlarda böyle bir kadın figürüne rastlamadım. Eğer rastlasaydım da yüksek ihtimalle onların tabiriyle kötü kadın. ...olan Hı -hı. kadınlar... ...intikam ateşiyle evet, Mesela şeyi ya. düşünün, Zehra'yı düşünün... ...Nabizade Nazım'ın... Evet. ...Namik Kemal'in <gülüyor> intibahını düşünün... ...değil mi? Hepsi kötü kadın olarak nitelendirilen kadınlardı. Yani en azından oradaki... ...oradaki anlatıcının bakış açısının... ...taraflı olduğunu... ...görebiliyorsunuz ama... ...Münevver'de böyle bir taraflı bakış açısından... ...bahsetmek mümkün mü? Mümkün mi? değil. Tam tersi Münevver çok... ...ulvi ve yüce bir yerde bana kalırsa. Çünkü... ...gerçekten bir kadın olarak hareket ediyor. Yani diğer kadınlar... ...diğer yazarlarda okuduğumuz kadınlar... ...çok... E, ...masalsı kalıyor. Ama münevver... ...çok daha gerçek. Çünkü gerçek... ...duyguları var. Üzülebiliyor... ...hastalanabiliyor, intikam... ...ateşiyle yanabiliyor, sinirlenebiliyor... ...daha önceki kadınlarda bunu... Daha, da, insani. daha insani. Değil mi? O yüzden... ...kadının anlatması bence de çok daha... Bir fark olmuş mu sizce? Düşündüğünüzde... <gülüyor> <gülüyor> çok oluyor. Bence Münevver biraz da yani ben esere baktığımda özgür geldi bana. Çünkü adada falan kendini ortaya atıp bir şeyler söylemesi işte Hı -hı. mezarına koşması falan. Şimdi döneme baktığınızda çok da hayal edemediniz bir şey, bir şey. oluyor ama Münevver'le aslında, bunu yaşayabilir. Aslında musun? çok kodlarla da düşünmemek gerekiyor. Hani dönem evet. böyle bir dönem. Böyle yaşıyor insanlar böyle bu, bu kodlarla düşünmemek gerekiyor. Hı hı. Çünkü belki de adada yaşamak kadınların daha sokakta olabilir ve kendilerini gösterebilir oldukları bir yerde olabilir. Hı hı. Yani o yüzden mesela şeyi düşünün Tanzimat son dönem ve Savit Fonun'un ilk dönem romanlarında ada çok kullanılan bir mekan. Hı hı. Değil mi? Çünkü evet. ada da dolaşı, dolaşılabiliyor. Kamusallık daha kadınların daha kamusal olabildikleri bir yer. ...daha sonra işte Cumhuriyet'le birlikte... ...ya da hemen biraz daha sonrasında... Da, ...en çok nerede görüyoruz Beyodlu'nda? Sokakta dolaşırken alışveriş yapmaya çıkıyorlar. Bu da mesela kamusallığı... ...kadının kamusal alanda görünürlüğünü... ...artıran bir şey aslında. Bunlar da... E, e, ...edebiyattaki... ...kurguyu da değiştiren şeyler. Artık hı hı. mesela işte şey zavallı hatırlayın... ...şeyle tesadüfle... ...her <gülüyor> evet. şeyle... ...pencereden pencereye bakarken... <gülüyor> ...ya da mektup yani bu... Kamusal alanda görünmeye başladığında kadın ve erkek bir arada o kurgu da değişiyor. değişiyor. Yani mektupların ya da şiirlerin yerine, mektuplar ve şiirler var ilk dönem <gülüyor> hatırlarsanız. Sonra onlar da devam ediyor ama mektuplar ve şiirlerin yerine diyalogların aldığını. Değil mi? İlk önce aksayan diyalogların sonrasında ve orada da şeydir ya erkek kahramanlar hep aldatılıyor kadınlar tarafından mesela. Sonra evet. bir Mehmet Rof okuması yapıyoruz evet. şu anda biliyorsunuz. Onu düşünün. Hep kadınlar fettan, hep, hep adamlar kötü. Bu sefer çareler hep <gülüyor> evet. şey çare erkekler ve şey kötü kadınlar. Kötü kadınlar. Ki aynı dönemde yazıyorlar aslında şeyle evet. yine. Hı hı. Ee, Güzide Sabri ile değil mi? O anlamda ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani bunu daha çok... E, ya Aslında bir yere oturtamadım ben. Hı hı. Bu kadınların erkek yazarları neden kadınları bu kadar kötü göstermeye çalıştıklarını yani hepsini kötü yapıyorlar diyemem. İyi e, şeyler de var. iyi kadın karakterler de var. Erkek Ama, yazarların kadın Evet. Erkek Hı. yazarların kadın karakterleri. Ama bu kadın karakterler bir insan gibi değil. Yani Hı -hı. neden ortasını bulamadıkları konusunda aslında pek bir yere varamadım. Ama şimdi düşününce belki de dediğiniz gibi o diyalogun eksikliğinden belli yani kadınların toplumsal hayatı çok fazla e, ...dahil olamamasından... ...kaynaklı olabildiğini söyleyebilirim. Peki misal bir nevveri okuyunca... ...Güzde Sabri'yi merak ettiniz mi? Evet. Başka eserlerini okumak istediniz mi? Evet. evet. Bir Kadının... Metruk, e evrakı Metrukesi. Evet. En Onu, meşhuru o. Hı. Onunla başladım. <gülüyor> nasıl? Peki o nasıl diğer eserleri? Ee, ya Ben yeni başladım kitaba. Ee, ama... ...o da yani Güzde Sabri'nin ben... ...galiba kalemini seviyorum. Yani oh. hoşuma gidiyor... Ee, ...kendime daha yakın buluyorum çünkü gerçek geliyor bir de evet biraz da taraflı bakıyor olabilirim bir kadın yazar <gülüyor> olması sebebiyle. Bu taraflı bakmak değil aslında fark etmek. Fark yani etmek. O şey, Aradaki şey... fark çok hoşuma gidiyor. Yani benim. bir şeyi fark etmeyi yani sonuçta bu bizim okuduğumuz metinlerde de onun fark edici bir metin olmasının... ...bütün bu konuştuklarımızda bir alakası var bence. Evet. Belki onları biz o şekilde okumasaydık. Bir fark etme durumu da sanırım olmayabilirdi. Ne diyorsunuz? <gülüyor> Ölmüş bir kadın evrak metrukası mesela ee, şeye çok benzetiliyor. Anna Karenina'ya. Evet. Bunu mesela her seferinde e, söyleniyor işte ya onu okudunuz ama bunu da okudunuz mu? Hani güzel Sabri'yi de okudunuz mu? onda da fark ettiniz mi diye böyle yazılara denk geldim. Bir de çok e, ilginç bir ...anı vardı Leyla Erbil'in... ...toplanıp evde bu kitabı... ...okuduklarını ve ağlaştıklarını... <gülüyor> <gülüyor> ...anlattığı bir anısı da var. Yani... ...dediğim gibi aslında ses getirmiş... ...bir şekilde. insanlar arasında da... ...belki bu... ...Kara Sevda romanı olması, işte... ...insanların hayatlarından bir şeyler bulması... Bununla alakalı bir durum olabilir. İşte o tarih senin de galiba... hepsi gerçekçi olması. Evet, evet. Gerçekçi olması. Bu kadar gerçekçi olmasa okur üzerinde de bir etki bırakmayacak zaten. Mesela o dönemde işte diğer bahsettiğimiz yazarların eserlerinde çok da gerçekçi böyle kadınlar göremiyoruz değil evet. mi? Ama Münevver'de şimdi hep Münevver üzerinden, Münevver hmm. karakteri üzerinden konuştuk ama bana kalırsa kitaptaki bir eksiklik, Eksiklikte Şefik'in biraz soyut kalması. Hı hı. Bana kalırsa Şefik de pek e, gerçeği yansıtmıyor. Hı hı. Daha e, soyut, daha e, o da aslında erkek yazarların kadın karakterleri gibi bir karakter hı hı. bana kalırsa. Hı hı. Bunu, bunu fark ettim ben. Hı hı. Ben onu biraz aslında öksüz, evet, da öksüz olmasına da <gülüyor> bağladım. Evet, doğru. Yani. Öksüz evet, O önemli bir ayrıntı. Hı. Bence de. Yani onu bir yani e, eksiklikten çok öksüzlüğünü göz hı hı. önünde bulundurarak evet. düşünmek bence. Çünkü yani evet bazı konuşmaları e, havada kalıyor. İşte ben gideceğim burada hı. olmayacağım bir daha diye önceden aslında söylüyor münevvere. Evet. Ama bu e, çok havada kalıyor bu konuşması mesela. Daha sonra bir anda gidiyor. Hı hı. Bu öksüzlükle bence bağlantılı olabilir. Evet, bugün Güzide Sabri'nin 15 yaşındayken yazdığı bir romanı konuştuk. konuştuk, Münevver'i konuştuk. Umarız bu programda Güzide Sabri'yi ve daha nice kadın yazarı hatırlamak için bir vesile olur. Çok Hı. teşekkürler. Biz teşekkürler. teşekkür ederiz. Arkadaşlar burada olduğunuz için Hoşça kalın görüşmek üzere.